94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz programındayız. Ben Şenolayla. Ben Timuçin Oral. E, merhaba diyoruz sizlere. Teknik Masada da Selahattin Çolak bize destek oluyor. Twitter hesabımızı tekrarlayalım. E, et sanat alt dire, uzun. Bu program sırasında da bazı görselleri, linkleri veya bazı yazıları Twitter hesabımızdan paylaşacağız. Daha sonra da bunları Twitter hesabımızda bulabiliyorsunuz. Açık Radyo sitesine gittiğinizde orada program kayıtlarını da dinleyebilirsiniz. En son programımızda Picasso'nun yakın arkadaşının intiharı ardından yaşadığı yasın mavi dönemi başlattığını konuşmuştuk. Bugün de bir tema olarak yasın sanattaki yansımalarına ve görünümlerine bakmak istiyoruz. Önce bir haber takibi yapalım, günceli <gülüyor> evet. yakalayalım ve daha önceki programlarda kulağını kestiğini bahsettiğimiz Van Gogh'la ilgili bir haberi paylaşalım. Kulağının az bir kısmını kesti diye biz bahsetmiştik. Ee, hep böyle söyleniyordu işte bir kısmı diye. Evet, şimdi Hollanda'da e, ressam Vincent van Gogh'un bu kesik kulağı konusunda yüzyıldır süren tartışma ve belirsizlik sararmış küçük bir kağıttaki çizim sayesinde sona erdi şeklinde bir klasik şey haber <gülüyor> cümlesi okuyayım. Evet. Gerisini sana bırakacağım. Ee, bu Cuma günü, geçtiğimiz Cuma günü Amsterdam'da bir sergi açıldı. Aslında bir Uluslararası Bipolar Bozukluklar Derneği'nin de bir e, Uluslararası Duygudurum Bozuklukları Derneği ile ortaklaşa yaptıkları bir konferans. Konferans e, kongrede vardı. Onu muhtemelen paralel yaptılar, muhtemelen tabii. ona rastlattılar. yani bu orada da bir takım temaların konuşulduğu haberi geldi. E, o muhtemelen onu da bahane ederek belki bir e, sergi burada e, Van Gogh'un işte kulağı ile ilgili bir takım çizimler e, ya da bir takım işte tabancası ya da bir takım tabloların sergilendiğini biliyoruz. Bu, bu kendisine e, tıbbi müdahalede bulunan Doktor Felix Rey'in bir çizim yaptığını e, öğrendik gördük bu sayede. Bu aslında tıbbi bir kayıt değil mi? Hastanede evet, evet. Van Gogh'u gördüğü zaman tuttuğu bir resmi tıbbi kayıt. Evet. Hı, ta ulaşıldı. Ee, bir de kitap var Murphy'nin bu 1934 yılında e, Resem'in biyografisini yazan Amerikalı e, yazar e, Irving Stone, e, Doktor Felix Ray ile görüşüyor. Van Gogh'un doktoruyla, kulağını kestiği sırada ona tedavi yapan doktorla ve e, o da ona e, bir e, çizim veriyor. E, bu kulağın ...nasıl kesildiğinin ayrıntılarını gösteren bir çizim. Bunu aslında şimdi Twitter'dan da paylaşırız. Hiç de sandığımız gibi değil. Değil. değil. Sarı bir kağıda aslında kulağın hakikaten e, tümüyle kesildiğini gösteren... E, ...çünkü Owen Stone kulağındaki yara nasıldı çizebilir misiniz diyor. Doktor Ray'de bir reçete kağıdına o günün tarihini atarak bu çizimi yapıyor. Evet. E, o sırada Güney Fransa'da Arles'te yaşıyor Doktor Felix Ray... Bir de not düşüyor oraya. Benden istediğiniz bilgiyi sevinerek veriyorum. Zavallı dostum Van Gogh hak ettiği şöhreti... E, Van Gogh'un hak ettiği şöhreti dile getirmeniz umuduyla diye. E, o sırada yaptığı tedavi de anlatıyor e, ona. E, Bromit ve kinkona wine. Kin, kin'in şarabı aslında bu. Kin'in, kinin o sırada... Şey. Evet, işte sıtmada kullanılan, ateş hastalıklarda kullanılan bir... E, bitki özü biliyorsunuz. O sırada e, elde çok fazla tedavi aracı yok ki. Yani evet, tedavi diye bir de, şey. Ayrıca da söyledik. Birçok söyledi bir şey deneniyor. Evet. Bu da onlardan biri. Bromür yatıştırıcı belki. Ee, Vincent van Gogh bu analistik sarı evde e, Gauguin'le birlikte yaşıyor. Aralarında geçen bir tartışma var ve Gauguin'in Paris'e dönme kararı. Üzerine kulağını kesiyor sonra da bunu sanatçı saçmalığı diye tanımlıyor ama geçtiğimiz programlarda biz bunu sonra eve giden polisin onun yatağında yatar vaziyette bulduğuyla evet. ilgili bir Hollanda gazetesi haberini Okumuştuk de göstererek. Evet, o gazete e... haberinin küpürü de var bu evet, sergide. Onunla, Çok güzel ondan bir önce paylaşmıştık. Evet. evet değil mi? Ondan önce paylaşmıştık. E, baygın bulunduğu söyleniyor ama baygın değil. Muhtemelen o katatonik benzeri yani donakalım benzeri donakalım. bir Durum. tablo o her neyse. Ee, bunu saklıyor ama e, daha önceki çeşitli rivayetler Gogen bir kadın meselesi olduğunu da düşündürtüyor bilmiyoruz. Yani o Gogen'in gitmesine tepki gösterdi falan gibi. Evet. Yani bir ayrılık yası hmm. belki bu ee, bilmiyoruz. Ee, bu çılgınlığın sınırında Van Gogh ve hastalıkları... ...adlı sergide... E, ...Doktor Felix Rey'in Van Gogh tarafından yapılan portresi de var. Ki o şimdi şu anda aslında Puşkin Müzesi'nde. Moskova'da değil Moskova'da değil bulunan bir şey e, eser. Oraya getirmişler ki onu da paylaşalım. E, Doktorlarının tablolarını e, yapması meşhur. Biliyorsun. Daha önce Doktor Gaşe'nin portresini de yine elinde dijitalist çiçeğiyle e, paylaşmış idik. Ee, Şimdi e, intihar ettiği düşünülen silahın da bir çizimi var galiba. Çizimi sadece. değil kendisi var. Kendisi de mi? Kendisi var evet paslanmış. Yani o olduğu tahmin ediliyor ama herhalde doğru olmasa oraya yerleştirmezlerdi diye düşünüyorum. Paslı bir silah onu da paylaşalım burada. Bunları buradan. paylaşalım ama internette de Amsterdam Van Gogh Müzesi diye aratınca müzenin ana evet, sayfasından evet. Çok, güzel çok güzel bir, bir, bir alım ayırmışlar. Web sayfası bütün bunları daha alt detaylarıyla da okuyabilirler. Merak evet, edenler. Çok güzel olmuş. Evet, evet. Şimdi bu da tabi bir e, hani her kayıp e, bir e, yasla bağlantılı bir şey elbette. E, evet. E, duygusal bağlı olduğumuz kişi, nesne, e, şey, her neyse, bunların kaybı ya da kaybı olasılığı aslında yası ortaya çıkarıyor yani ve bir süreç. Sadece bir insanın. Ölmesi değil burada bir kaybedilen nesnenin ya da evet. canlının kaybından sonra yaşanan şeyden Elbette. bahsediyoruz değil mi? Elbette. Ee, bir meslekta çok güzel tarif eder. Bazen bir küpeyi kaybetmek, küpenin tekini kaybetmek, ayakkabınızın tekini, eldiveninizin tekini. Yani... Küçük boyutlu Evet çok basit yapalım. bir şey aslında değil mi? Ama bu bile bir yas ıı, belirtisidir ya da sürecini kayıp. getirir söz konusu evet, her şey mutlak kayıp. olan ne kayıp, olsun, mutlak bizim için önemi, değeri bir anlamı, bir yeri olan bir şeyin kaybı. Aslında doğal da bir durum çünkü aslında her gün bir gün kaybediyoruz hayatımızdan ve hmm. e, aslında doğduğumuz günden itibaren yasla büyüyoruz böyle denebilir e, Ben sık sık derslerde de söylerdim. Aslında nerede tören varsa orada yas vardır hmm. e, diye. E, çünkü her tören işte mezuniyet törenleri, sünnet törenleri, evlilik törenleri, emeklilik törenleri ne dersen aslında kaybedilen bir şeyin e, geride bırakılan bir şeyin ya da öyle demek daha doğru e, yasını gösteren şeylerdir. Hmm, sadece eğlenme gibi görsek de Aha, mesela evet. düğün de Dışarıdan görsek... bakıldığında eğlence gibi görünüyor olabilir ama aslında düğün, o bir eğlence aslında. değil. Düğün kölemi aslında. Bekarlık partileri o zaman e, başına yapalım. Evet, evet onlar da yaz. <gülüyor> bir yas. veda sonuçta. Elbette. elbette. <gülüyor> yani herhangi bir yitime yanıt olarak iç dünyamızla dış gerçeklik arasında bir uzlaşma süreci ve bu tabii herkese, herkese farklı biçimde yaşandığı için de kimi zaman dışarıdan çok tuhaf ...karşılanabiliyor. Evet, o durumlardan bahsedeceğiz aslında biz de bugün. Ee, mesela header'ımıza koyduğumuz <gülüyor> evet, Charles Dickens'la e, ilgili görselimiz. Evet, Charles Dickens da mesela <gülüyor> İngiliz Edebiyat'ın en, e, bir yandan e, önemli isimlerinden bir tanesi. E, onun bipolar bozukluğu olduğunu da söylemişti e, KC'mizin. Tuhaf davranışları, tuhaf özellikleri olan bir kişi... ...1812'de doğuyor, ...1870'de ölüyor... ...Charles Dickens... E, ...Charles John Hoffman Dickens aslında... ...1937'de bu... ...By Pickwick... E, ...Kin Serüvenleri e, ile... ...Pickwick Papers... ...adını duyuruyor... E, ...sonra aynı yıl... ...Catherine Hogarth'la evleniyor... ...ve e, aslında buradaki yaşadığı... ...ilk yaz enteresan... ...çok sevdiği... ...kalben bağlı olduğu baldızı... ...Mary... ...nün ölümü... E, ...kollarında ölüyor... ...ve onun ölümünün ardından... ...bir kitap yazıyor, antikacı dükkanı... ...ona ithaf ediyor e, değil evet, mi? The Old uh, Curiosity Shop... Hmm. E, ...onu da ona ithaf ediyor... ...şimdi ilginç... ...çünkü sanayi devrimini... ...sanayi devrimi sonrası... E, ...İngiltere'sini çok gerçekçi... ...anlatır, işte iki şehrin... ...hikayesini de Fransız devrimiyle paralel... ...anlatır filan ya... Bu, bu mesela birçokları tarafından Tolstoy gibi, George Orwell gibi filan daha toplumcu ve bunu önemseyen yazarlar tarafından övülerek karşılanmış bir şey. Bunları çok iyi anlattığı için ama mesela Oscar Wilde, Henry James, Virginia Woolf gibileri de psikolojik olarak ona eksik. ...derinliksiz, derinlikten yoksun hmm. ve bu tuhaf mizacı nedeniyle sıkı eleştirmişler. Bu şeyde de de, Curiosity Shop'ta da biraz kendisinin ailesinin orada oraya gezmesini de anlatan bir şey bu. Biraz orada bir küçük Nel var büyük babasıyla. Orada küçük Nel'in ölümü anlatılıyor. Evet. Belki hani Mary'nin yası olması da bundan mı bilmem. Ee, Ama Oscar Wilde pek beğenmemiş değil mi? <gülüyor> Oscar Wilde çok komik şey diyor. Ee, küçük Nelly'in ölümünü gülmeden okumak için e, bir kişinin taştan bir kalbi olması lazım diyor. Yani işte Dickinson'ın yas tutmakla ilgili farklı bir... Kendine özgü, kendine özgü bir şekilde yaşıyor. Bir Bizim var. gelirsek orada da zaten yakından bakınca göreceğimiz <gülüyor> kedisi Bob'un patisi var patisi. ucunda e, mektup açacağını. Ya böyle aslında dehşet verici de bir şey bir değil mi? Bir yandan da gandondurucu evet, bir şey. Çünkü bir başka baldız e, Georgina e, çok sevdiği bir kedisi var şeyin, e, Charles Dickinson. E, kedi ölünce e, onu taksidermi ben hmm. yani bir tür mumyalama diyebiliriz. Sen yani doldurutmuyor ama şey yapıyor. Um, e, patisini bir şekilde bir Korumaya ya, koruma yapıyor, yani, ya, öyle diyelim. Şekilde. Ve bir fil dişi e, uzun açacak Dilerim. formuyla beraber bunu bir şey haline getiriyor. Mektup açacağı Mektup haline getiriyor. E, i̇şin ilginci bu çok sevdiği bir kedisiymiş Charles Dickens'in. Hatta Charles Dickens yazarken ee, ...birden ışıklar kararırmış. Tabi o dönemde mumla aydınlanıyor. Ee, kedi gelip mumu söndürürmüş. Sırf dikkati çekebilmek hmm. için diye bir takım anekdotlar var. Ee, <gülüyor> üstüne de e, Georgina... ...CD yani Charles Dickens... ...Bab'ın anısına... ...1862 kedinin ölüm tarihini yazdırıp... ...eniştesine hediye etmiş. Evet ilginç olmuş. İlginç bir aileymiş hakikaten. Çok <gülüyor> korkutucu bir... E, ...yaz tutma biçimi... ...aslında değil mi? Evet e, yasın çeşitli görünümlerini... ...konuşurken şimdi müzik arası verdiğimizde... ...önemli bir... E, ...rak parçası dinleyelim dedik. Eric Clapton'un e, oğlunun kaybı... ...üstüne yazdığı... Evet. Ee, çok klasik ve önemli bir şey. Bunu çalmadan geçmek istemedik. Küçük gençte yüksekten düşmesi sonrasında evet epey ağır bir şey Travmadan geçiriyoruz. Travmadan sonra evet. yazdığı hepimizin bildiği. Ee, şimdi Eric Clapton'dan dinliyoruz. Tears in Heaven. 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz programındayız Timuçan Algaşen olayla. Sanatçıların yasını konuşuyoruz. Ee, Eric Clapton'dan Tears in Heaven'ı dinledik. Oğlunun kaybı ardından bir e, komplike yaz sonrası yazdığı e, parçada. Ee, başka yaz tutan sanatçılar da var ve bu eserlere yansımış öyle değil mi mesela? Evet, az e, önce konuştuğumuz... E, Charles Dickinson, biraz da korkutucu yaz döneminden sonra gene korkuyla bağlantılı bir yazar Edgar Allan Poe'dan bahsedeceğiz. Onun yazlarında ee, 1809-1849 aralarında yaşamış ve çok genç ölmüş. Gotik edebiyatın önemli isimlerinden polisiye korku gerilim türlerinin de öncülerinden ve yaratıcılarından hı hı. sayılıyor. Genç doğmuş, değil çok mi? Çok gizemli şeylermiş. 40 yaşında ölmüş. Ölümü de çok gizemli. Bizim geçen programda saydığımız gibi ölümüyle ilgili bir sürü şey söylenmiş. Beyin ödemi ve enfeksiyondan öldü söylenmiş ama sokakta bulunuyor galiba, değil mi? Sokakta çok kendinde değilken, kendi elbiseleri değil başka birinin elbiselerini giymişken biraz böyle e, bilinç bulanıklığı halinde e, dolanmışken. tablosu aslında muhtemelen bir karışık, kafa delirium karışıklığı bir yani şey. delirium dediğimiz şey bir metabolik tablo ee, kanın ve beynin içinde bulunduğu havuzun e, e, içindeki elektrolitlerin değişmesiyle de kolay ortaya çıkabilen işte bazen kan şekeri iner çıkar bazen kandaki Normal amanyak değeri tuz değeri halde. şeker değeri. evet muhtemelen de o bir kafa karışıklığı ayı günün zamanı şaşırma hali ve bir şaşkınlık yaratıyor, evet. ona deliryum deniyor. O hal muhtemelen çünkü Öyle başka türlü. Öyle bir şekilde türlü... bulmuş, enfeksiyon denmiş, beyinde şişme diye yazılmış. Muhtemel i̇şte evet. gazetelerde. Alkol evet. daha sonra yapılan yorumlarda da e, alkol ilaç kötüye kullanımı, tüberküloz yani verem. ...intihar, senin dediğin gibi... ...delirium, kalp hastalığı... ...epilepsi, frengi, menenjit, kolera... ...hatta kuduz diye bile yazılmış. Otopsi yapılmış mı acaba? Hiç bununla ilgili e, onunla ilgili baktım ben yok. Bulamadım. Hani resmi ben bir kayıt de. değil bunlar. Resmi açıklama evet. sadece beyin ödemi ve enfeksiyon... ...denmiş. Birkaç gün zaten... ...3-4 gün hastanede yattıktan sonra da... ölmüş. Ama hikayelerindeki gibi bir... E, e, ...yaşam ve evet, ölüm evet. tarzı. Evet. E, Gerilme öyküleri gibi. Biz de bugün yasla ilgili... Önemli bir şiirinden Raven, kuzgun hı hı. şiirinden bahsedeceğiz. Ee, kuzgun şiirinde de kahramanımız gecenin bir yarısında odasında tek başına karanlıkta oturuyor. Bir, bir kaybı vardır, birisini özlüyor ve onun özlemine özlemiyle başa çıkabilmek için e, bir takım kitaplar arıyor. Kitap okuyayım da şu halden kurtulayım gibi derken bir yandan da uyukluyor ve kapı çalıyor bunu sırada. Gidip kapıyı açıyor ama kimse yok ve sadece karanlık var. Ve o karanlığa e, karşı kaybettiğini, ölmüş olduğunu bilmesine rağmen e, özlediği o yasını tuttuğu kişinin adını fısıldıyor. Leonor diye karanlığa sesleniyor. Hmm. Ama hiç cevap gelmiyor. Belki Leonor geri dönmüştür e, diye düşünüyor. Ve uzun bir zaman olduğunda şiirin girişinden anlıyoruz zaten. Çok zaman geçmiş. Leonor öleli. E, umutsuzca onu sesleniyor ve umudu geri gelmesi. Şöyle diyor, sen güzel okuyabilirsin bence bunu. Gözlerimi karanlığa dikip başladım bakmaya. Şaşkınlık ve korku yüklü rüyalar geçti aklımdan. Sessizlik durgundu ama kıpırtı yoktu havada. Fısıltıyla bir kelime Leonore geldi uzaklardan. Sonra yankıdı fısıltım, geri döndü uzaklardan. Yalnız bu sözdü duyulan. Evet, kapıyı kapatıp odasına geri dönüyor. Ama tıkırtıyı yeniden duyunca pencereyi açıyor ve içeriye... Kuzgun giriyor. Bir kuzgun girip gayet e, işi bilir şekilde odada e, dolanıp gelip oradaki pallasın büstünün üstüne oturuyor. Ve adam kuzguna konuşuyor. Şöyle diyor. Gerçi yolunmuş sorgucun dedim ama korkmuyorsun. Gelmekten kocamış kuzgun gecelerin kıyısından. Söyle nasıl çağırırlar seni ölüm kıyısından dedi kuzgun. Hiçbir zaman. Nevermore bu. Orijinalinde evet, Nevermore o olan. Kalıp. E, kuzgun zaten bu kelimeyi söylemesi adamı şaşırtmasına rağmen e, bununla e, buna alışıyor ve oturup onunla konuşmaya yani başlıyor. Ama zaten Kuzgun başka kelime başka bilmiyor. Başka kelime de söylemiyor. Bunu. Her Kim söylediği olmuyor. şeye bir cevap veriyor ve o cevap da hep never more, hiçbir zaman, asla. Asla, evet. Hiçbir zaman ve asla anlamında söylüyor. Ne sorarsa sorsun onu söylüyor. Bunu bilmesine rağmen adam Kuzgun'a Leonor ile öteki dünyada kavuşup kavuşamayacağını soruyor. Kuzgun yine aynı cevabı verir hiçbir zaman şöyle der. Şu yukarıda dönen gökle tanrıyı seversen söyle ey kutsal yaratık dedim uğursuz kuş ya da şeytan azalt biraz gelirimi söyle ruhum cennette mi buluşacak o Leonora adlı melekle konan o sevgili eşsiz kızla adı meleklerce konan dedi Kuzgun hiçbir zaman. Evet, çok iyi, iyi tahmin ettiği bir cevabı alıyor. Çünkü zaten Kuzgun sürekli sadece hiçbir zaman diyor. Ama buna çok öfkeleniyor e, kahramanımız. E, aslında beklentisi ölmüş olduğunu bilmesine rağmen Leonor'un bir gün geri gelmesi. Ve şöyle diyor. Oda kapımın üstünde palanın solgun büstünde oturmakta. Oturmakta Kuzgun hiç kıpırdamadan. Hayal kuran bir iblisin gözleriyle derin derin bakarken yansıyor koyu gölgesi o tahtalardan. ...o gölgede yüzen ruhum kurtulup da tahtalardan kalkmayacak hiçbir zaman. Ülkü güzel çevirisiyle... Evet, Ülkü e, Kuzgun, Kuzgun tabii depresyonu da kimi zaman uğursuzluğu da anlatabilen bir şey. Burada muhtemelen yasın bir... E, imgesi olarak gibi, evet. motif Hı. olarak geliyor. Evet, evet. Benim de Ete merak ettiğim bu şiiri okuduğum zaman... Ee, sonuçta sadece bunu söyleyebiliyor kuzgun Hem, hiçbir zaman nevermore nevermore başka hiçbir şey demiyor ve bunu bilmesine rağmen ben onunla öbür tarafta kavuşacak mıyım sorusunu niye soruyor adam belki de yasını kapatmaya çalışıyor diye düşündüm o kadar e, hala kapıları açıp Leonor'u bekliyor bir taraftan bir taraftan da e, cevabını bildiği asla olmayacak bu cevabını bildiği soruyu soruyor Belki bir yası, yasından kurtulma, yüzleşip yüzleşip kurtulma çabası olabilir mi? E, muhtemelen, yani e, bir biçimde e, sağ duyusu ya da akının bir, e, bir yanı ona hiçbir zaman onun geri gelmeyeceğini e, söylüyor, ısrarla. Belki de kendisiyle konuşuyor, Kuzgun da kendisiyle. E, tabi, tabi öyle, tabi öyle. E, Poe'nun bu bir kaybın arkasından yazdığı yaz öyküleri ve şiirleri çok aslında. Bunun da bir kadına bir sevgili veya eşinin kaybıyla evet. ilişkili olduğu yazılmış ama henüz eşi yaşıyor o sırada. Çok sevdiği bir karısı var Virginia. Ama kuzgun yazıldığında henüz hayatta iki yıl sonra, 25 yaşındayken tüberkülozdan evet. ölüyor. Hı -hı. Ama ondan sonra yazdığı yine çok ünlü bir şiir var. Anna Bu şiir içinde birçok kadının adı geçse de yine en kuvvetli olasılıkla Virginia için yazdığı Düşünülüyor. Bu şiirde de erken kaybedilen bir güzel sevgili var ve ardından sonsuza dek yaz tutacakmış gibi görünen de kahramanımız var. Ee, çok aşık ve o aşkından yaşadıkları aşktan dolayı melekler onları kıskanıyorlar ve ana alıyorlar. O da her gece gidip sahilde o azgın sahilde yattığın yerde seni beklerim diye biten bir ana evet. onu beklemeye sonsuza dek devam edecekmiş gibi görünüyor. Evet, sahilde beklemeler giden sevgili gelmeyecek olanlar. Bunlar e, tabii kayıp, e, kimi zaman e, e, hakikaten ölüm ardından ama bazen ölmüş olması gerekmiyor. Kaybetme olasılığı da benzer bir şey. E, mesela e, Yahya Kemal Beyatlı'nın meşhur Sessiz Gimi şiiri gibi. Evet. E... Orada da aslında hani birçok giden memnunki yerinden ile anlatılan şeyin ölüm olduğu zannediliyor biraz. Ama, Ama başka şeyler farklı yazanlar da var, var, var. evet. E, muhtemelen onun e, işte heybeliyodan kalkan bir gemi olduğu aslında basitçe. E, belki de bir ölüm metaforu tabii. Yani Oradan aklına gelen... oradan gidip geri gelmese de şehre gidip geri gelmese de aslında bir ölüm metaforu. Yahya Kemal. In... Gemide giden Nazım Hikmet'in annesi, annesi Cemile evet, Hanım. evet Yahya Kemal'in büyük aşkı. Ee, ...şehre kadar inecek ama... <gülüyor> ...gidiyor <gülüyor> ama dedi. geri gelmiyor muhtemelen... ...yani ya da geri gelmeyecek korkusu yaşıyor... ...ya evet ve oradan ölüme de... Bağdı, ...bağlıyor belki onu Yahya Kemal değil mi... Evet. ...o kadar büyük bir acı... Ee, ...aslında erken ama yine de burada bu şeyi çalalım... ...sessiz gemiyi çalalım bence... ...şimdi o zaman... Ee, ...Hümeyra'nın... E, ...sesiyle... ...Yahya Kemal Beyatlı'nın ...sessiz gemi şiirini... ...aslında Patricia Carly'nin... E, bunu Fransızca iyi okuyamayabilirim. Saint-Touage-e-Sous-Sol. Ee, yani Sensiz Ben Sarhoşum galiba. Evet. Aslı da parçanın. Ee, Dan Aranje etmiş Yeşil Giresunlu. Ondan dinleyelim. Ee, Sessiz Gemi. Artık demir alma. Gelmişse zamandan Meçhule giden Bir gemi kalkar Bu limandan Hiç yolcusu yokmuş gibi Sessizce alıyor Sallanmaz o kalkıştan Emeldi Senin son geldi Hiç dalmı hayatın ne de sonla tenidin bu Dünyada sevilmiş ve sevene fele bekler 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz programındayız Timuçin Oral ve ben Şenolayla. E, yasın sanattaki görünümlerinden sanatçıların bunu nasıl yaşadıklarından konuşuyoruz bugün. Hümeyra'dan dinledik Sessiz Gemi şarkısını. E, bunun başında da konuştuğumuz gibi şair aslında giden bir gemiye bakarak ölüm metaforuna kadar gelmiş. Bu yas nasıl yaşanıyor? Ee, nasıl bu hale geliyor yani illa birisinin kaybı gerekmiyor dedik durumlarda evet. bizde yas, e, yaşatabiliyor ben de mesela kaç gündür yaz içinde hissediyorum kendimi e, hep beraber öyle bir yaz tutmak aslında normal bir şey yani normal ne demekse işte ama hiçbir zaman kolay ve basit bir süreç değil olağan bir şey belki ama e, ve çok kolay da komplik hale gelebiliyor aslında biz biyolojik olarak bağlanmaya e, eğilimli canlılarız ve ve değer verdiğimiz şeyden vazgeçmeye hazır değiliz aslında hani hiç bu oralara girmek istemiyorum ama freudyen hmm. anlamda bakarsak annesinin kanında ve gayet ekmek elden e, su e, karından <gülüyor> orada evet gayet sıcak nutlumu süt yaşarken göbek bağıyla ayrılma ile birlikte başlıyor yaz e, tabi yaz Yaz, yaz sadece e, kayıp değil, kayıp olasılığı da. Mesela hafta sonu bu demokrasinin kaybı olasılığıyla e, hepimiz birden perişan olduk ve sürüyor o olasılık ve bu bile bir, bir kayıp olasılığı olmasına rağmen e, hepimizin yaz tutmasına sebep oluyor. İnsanlar hani Beklenti evet, atlattık olmak, gibi he? hissetseler de hala tedirginler, endişeli der e, ve bir anlamda hepimiz yaz tutuyoruz aslında içten içe. E, evet. Şimdi akut Yaz döneminde bir takım taşkınlıklar, bir takım tuhaf davranışlar da zaten görülebiliyor. Belki bütün bunları, onlar da açıklar. Biraz kendi içimize bakmak, biraz içimize dönmek. Ne oluyor burada demek. Biraz bunu sindirmeye çalışmak ama tabii yasta da olan, her türlü yasta da görülen şey... ...hayatı da normalleştirmek, normalize etmeye çalışarak, olabildiği kadar normalize etmeye çalışarak... Ee, ama bu yası da tutarak bir yandan kaçınılmaz o çünkü kayıp olasılığı... Tutmazsak çok ciddi. Bitiremeyiz, bitiremeyiz diyorsun evet. değil mi? Buradaki zor durumumuz herhalde hani bir olay olup bitmiş ve yasını tutalım şu anda başladı tabii değil, bitirecek gibi değil. değil. Kayıp olasılığı bir, sürdüğü için yas da sürüyor. Yaşanıyor sanırım. Tabii, tabii, evet. Beklenti aksiyeti <gülüyor> gibi bir şey evet. içinde. İşte bazen komplike olabiliyor. Komplike olduğunda da karmaşıklaştığında da işte ortaya daha depresif... E, tablolar çıkabiliyor ya da başka daha ağır e, psikiyatrik tablolar da çıkabiliyor kimi zaman. Hatta böyle o, mesela en <gülüyor> Amerika'nın e, yıllarca konuştuğu şey onların meşhur 11 Eylül de yaşadıkları ve sonrası değil evet, mi? yani o, Onun sonrasında da sanatçılar birçok şey ürettiler evet. bu konuda. E, o belki kitlesel boyutta yaşadığımız şeylerin başıydı. Sonra bir sürüleri oldu ama Bugün onunla ilgili bir şeye bakacağız biz. Çünkü çok iyi yansıtıldığını düşünüyorum ben. Aşırı gürültülü ve inanılmaz yakın Hı -hı. kitabının Jonathan Safran Föhr'ün yazdığı. 2005 yılında yazdığı. Ee, Türkçesi de e, aşırı gürültülü ve inanılmaz yakın. E, Extremely Loud and Incredible Close e, orijinal dildeki Siren Yayınları tarafından çevrildi ve çıktı 2008'de. Algan Sezgin Türedi çevirisiyle çok da güzel bir çeviriyle çıkmış bir kitap. Onu da tweetledik şimdi. Film uyarlaması da yapıldı. 2012 yılında Türkiye'de çok gürültülü ve çok yakın adıyla oynadı. Steven Daldry'nin yönettiği film. Tom Hanks Sandra Bullock Thomas Horne oynamışlardı. Romanın ben çok sevmiştim. Romanın anlatıcısı olan Oscar 9 yaşında New Yorklu bir çocuk ve babasını 11 Eylül saldırısında kaybediyor. Kitapta Oscar'ın babasının kaybı ardından yaşadığı süreci anlatıyor. Bir yıl geçmesine rağmen babasının ölümünden Oscar uykusuzluk çekiyor, panik atakları yaşıyor. E, depresyonda olduğunu kendisi tanımlıyor, söylüyor. Bu halinin de botlarım ağırlaştı, e, çok ağırdı diye tanımlıyor evet. ve hafiflemesi evet. için hep bir çabaları var, bir şeyler yapıyor. Çok da başaramıyor. Mesela şöyle diyor. O en feci günden birkaç hafta sonra bir sürü mektup yazmaya başladım. Neden bilmiyorum ama botlarımı hafifleten pek az şeyden biriydi bu. Tuhaf olan, normal pullar yerine aralarında değerli olanların da bulunduğu koleksiyonumdaki pulları kullanmamdı. Bazen bunu gerçekte bir şeylerden kurtulmak için yapıp yapmadığımı düşünüyorum. Yazdığım ilk mektup Stephen Hawking'eydi. Bir Alexander Graham Bell pullu kullanmıştım. Hı hı. Sevgili Stephen Hawking, himayenize girebilir miyim lütfen? Teşekkürler, Oscar Scherl. Oscar bir sürü mektup yazdıktan başka sürekli de bir tef taşıyor yanında ve panik atakları geçirdiği zaman gözlerini kapatıp bu her yerde olabiliyor. Metroda, sokakta, evde hızla tefini çalarak o sesle kendisini avutmaya ve sakinleştirmeye çalışıyor. Bu da aslında günümüzde çokça yaşanan sesler, kornalar... Evet. Ee, değil mi? Yani, evet. evet. Hı -hı. O da tam tersi sanıyorum panik yaratmaya yarayan bir şey. Yok yani. değil değil. O da aynı şey aslında. Bireysel anlamda Hayır, öyle ama. Öbür taraftan ama, bakınca evet. Tabii, tabii. Ee, Korkumu hani... ve anksiyete bastırmak için basıyorum diye yaşıyorlar insanlar korunuyor ama. Ee, farkında olarak ya da olmayarak evet ama birileri e, paniğe kapılacaksa kapılsın. Yani şeyi kastediyorum bunu engellemeye... E, çalışamıyoruz. Evet, çalışamıyoruz. Evet. E, şöyle diyor Oscar mesela e, sıkıldığı zamanlarda. Keşke tefim şimdi yanımda olsa. Çünkü onca şeyden sonra hala botlarım ağır ve bu bazen iyi ritim tutmama yarıyor. E, bazen de kendisine zarar verip kendisinde çürükler oluşturuyor. Morartıyor bir yerlerini. Ve evdeki telesekreterde de babasından geldiğini tahmin ettiği, hiç dinlemediği son bir mesaj var. Tam saati de gökdelenlerin yıkılma saatine uyuyor Hı -hı. belli ondan geldiği. Onu hiç dinlememiş. Ölüm konusuyla da fazlaca meşgul olmakta çok tatlı ve çok bilgili bir çocuk aslında şöyle söylüyor mesela. Dünya hep aynı kalırken ölen insan sayısının artması ve günün birinde kimseyi gömecek yer kalmayacak olması tuhaf değil mi yani? Her neyse büyüleyici olan National Geographic'te bugün dünyada tarih boyunca ölmüş olan herkesten fazla canlı insan olduğunu okumuş olmamdı. Başka bir deyişle bugün herkes birden hamleti oynamaya kalksa yeterince kafa tası bulunamayacağı için bu mümkün olmayacaktı ölümle fazla şey yapıyor evet. on üstüne teoriler kuruyor. Hatta şöyle de diyor. Ölenler için baş aşağı dikilmiş gökdelenler yapılsa nasıl olurdu? Hem bu durum hatta safhada fayda sağlayabilirdi. Siz 95. kattayken aşağıya bir yere uçak çarpsa bina sizi yine de yere indirebilirdi. <gülüyor> Ve sonrasında <gülüyor> Çok da evet, evet. Sonrasında da zaten babasının odasını karıştırıyor, sık sık onun eşyalarını elliyor, kokluyor, onlara sarılıyor. O sırada bir anahtar bulmasıyla olaylar gelişmeye başlıyor. Ve bu anahtarın kilidini bulursa rahatlayacağını, botlarının hafifleyeceğini e, düşünerek büyük bir serüvene atılıyor. Üstünde yazan Black kelimesinin New York'taki bütün Black isimli insanları arayarak onlara ait olup olmadığını anlamak yolunda bir şeye atlıyor, ma maceraya atılıyor. E, aslında bu Yazar Jonathan Safran de 11 Eylül ile ilgili kendi yasını tutarak yazmış gibi geliyor bana bu kitabı da. Çünkü şöyle de demiş. E, bence 11 Eylül hakkında yazmamak daha büyük bir riskti. Eğer benim durumumdaysanız yani bir Neonkluysanız ve bu durumdan çok, çok etkilenmiş ve üzülmüşseniz ve bir yazarsanız aynı zamanda ve bütün bu durumları ve duyguları anlatmak isteyen bir yazarsanız... Bunları yapmamak daha büyük riskte diye düşünüyorum. Sanıyorum o da kendi yasını böyle atlatmaya içinmiş. Ee, evet tabi, tabi. Yani bu, bunlar tabi yasın, yasın nasıl kaybın nasıl olduğu, yasın nasıl yaşandığını da belirleyen bir şey ya aynı zamanda ee, hani e, e, mesela genç olması gibi hani her zaman arada çözümlenmemiş... meseleler. E, ee, sanki böyle bir problemimiz olan biri öldüğü zaman bu iyi bir şey hani on, ondan kurtulunmuş gibi algılanmasına sebep olabilir ama bu tamamen yanlış çünkü meseleyi çözmeden kaybettiğimiz için e, hmm, onun evet. yaratacağı e, ve ömür kaygı, yani sonsuza dek tabii, de çözemeyeceğiz olması değil mi tabii. Ee, işte nasıl oldu filan mesela burada boş buttan da bahsediyor o da, o da aynı şey ee, Aa, tabii e, baba Gökdelen'de öldüğü için tabutu boş olarak görülüyor. Çünkü yok aslında ve hatta işte kay, kayıp söz konusu olduğunda da insanlar e, hiç değilse e, şeyini bulsaydık ondan kalanları bulsaydık cesedini bulsaydık evet. vesaire insanlar ölmüş olduğunu bildikleri ya da öyle düşündükleri halde bunu reddediyorlar. Ee, ...yıllarca işte cumartesi anneleri... ...örneğinde olduğu gibi değil evet. mi? Ya da işte... E, Korkunç bir şey evet, Yani çok kolay bir şey değil. Ee, yakınları bir şekilde takipte... ...gözaltında orada burada yok olan insanların... E, ...onları bulmak... ...onların geri gelmesini beklemekle ilgili... E, ...hakikaten... E, ...çok ciddi... E, e, ...travmaları... ...olacaktır ve bu... ...yası da çok komplike hale getirecektir. Bir şarkı dinleyelim mi? Biraz evet. içimiz karardı. <gülüyor> evet. e, gerçi gene bir kayıpla ilgili ama. E, ama yine de çok e, güzel bir evet. şarkıdır. Herkese de iyi gelir. E, Zeki Müren'in e, Uşak şarkısı Şimdi Uzaklardasın. kavuşmak hayal oldu hiç ayrılmam derken kavuşmak hayal oldu 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz programındayız. Timuçin Aral ve ben Şenala ile bugün yaz konusunu ele alıyoruz. Zeki Müren'den dinledik. Şimdi uzaklardasın. Kendi bestesi ve güftesiyle evet. değil mi? Evet. Hmm. Şimdi bize doğru gelirsek önemli şeylerimizden Cemal Süreyya'yı analım mı? E, analım. Cemal Süreyya tabii <gülüyor> buraya sığmaz e, bu, bu, her şeyiyle. Ama tehlikeli. sadece bu kadar evet bahsetsek olur. E, onun da kayıpları var. Annesini çok genç yaşta kaybediyor. E, memleketini kaybediyor, sürgüne gidiyor. E, sonra hayatında çok sayıda ilişki vesaire. E, hayran olduğu iki kişi var. Biri babası, diğeri amcası Memo. Babası Nafa şoförü Hüseyin Bey e, 1957 Haziran'da bir trafik kazası geçiriyor... ...ve onu trajik bir ölüm diye değerlendiriyor ve şöyle bir şey e, yazıyor. Sanki gözlerinle görmüştün 57'de babanın parçalanmış beynini... ...kağıt bir paketle koydular mezara. İstesem belki 50'ye bilirdin de ama ağlama karamdı sana. Çok kötü, çok yani, yani çok zor. <gülüyor> zor gerçekten... E, mektuplarının birinde e, Zuhal Tek kanıtı Kanat'ı şöyle yazıyor. Annemle babam Bilecik Sosa'nın yanında yan yana iki mezarda uyuyorlar. Annem 38'de babam 57'de öldü. İki ölüm arasında 20 yıllık bir ara var ama işte ikisi de yan yana yatıyorlar. E, ve bunu arkasından babasının... Ölümünü anlattı. İşte babamın trajik ölümünü anımsıyorum. Kız kardeşlerim, halam, başkaları kendilerini yerden yere atıyorlardı. Benim gözümden yaş gelmemişti o günlerde. Dedikodusu bile olmuş. Bir süre sonra kardeşlerim, halam, başkaları gerçeğe alıştılar ama benim içimdeki düğüm çözülmedi. Tutamamış aslında hmm, yasını. Evet. Üç yıl sonra Akseray'da Sezai'yi anlatmıştım. On üç yıl sonra Beykoz'da gittiğim kahvelerde birçok kez... ...babamın az ilerideki masada... ...oturduğunu gördüm. Ve evet, olmuş, gelmesini beklemek gelmesini gibi... ...görmek beklemiş. gibi onlar... Evet. <gülüyor> ...hatta o meşhur şiiri... ...sizin hiç babanız öldü mü? Benim bir kere öldü, kör oldum... ...yıkadılar, aldılar, götürdüler... ...babamdan unmazdım bunu, kör oldum... ...siz hiç hamama gittiniz mi? Ben gittim, lambanın biri söndü... ...gözümün biri söndü, kör oldum... ...tepede bir gökyüzü vardı yuvarlak... ...şöylemesine maviydi kör oldum. Taşlara gelince amam taşlarına, taşlar pırıl pırılda ayna gibiydi. Taşlarda yüzümün yarısını gördüm. Bir şey gibiydi, bir şey gibi kötü. Yüzümden unmazdım bunu. Kör oldum. Siz hiç sabunlu kene aldınız mı? Evet, çok güzel. Ee, sonra da kayıpları sürüyor. Yakın arkadaşlarını e, da peş peşe Edip kaybediyor. kaybediyor. Edip Can severi Turgut Uyarı. Ee, Onlardan da çok günlere şöyle kaydetmiş Edip Cansever'in ölüm haberini. Ee, TV'de 8:30 haberlerinde birden Edip Cansever'in ölüm haberi verildi. Bu haber inanılmaz ölçüde sarstı beni. Rastlanmadık bir biçimde ve yüksek sesle ağlamaya başladım. Oğlum fazla kaygılanmış gelip avutucu şeyler söyledi. Turgut da bunca sarsılmamıştım. Üst üste gelişte bir şey var belki. Otuz yıllık arkadaşımdı. Yalnız sanat serüvenimiz değil... ...hayat serüvenimizde iç içe durumlar yaşamıştır. Bu sefer bağıra bağıra ağlamış. Ağlamış. Evet. Yeşil ipek gömleğin yakası büyük zamana düşer. Her şeyin fazlası zararlıdır ya... ...fazla şiirden öldü Edip cansever. Sonra da bunu yazmış. Diyor. Evet, e, yası da iyi tanıyan... E, e, hayatı da e, çok da güzel metaforlarla e, anlatan bir şair Cemal süreya buraya sığmaz dediğim gibi ama e, hiç değilse... bu kadarcık bahsetmiş olalım. Evet. E, aslında yaz konusuna devam etme dedim, değil mi? Gelecek haftada Elimizde devam, bir devam şey edelim... çünkü biz birçok konuşulacak e, konu da şey, var. Beraber. Ee, Çok güzel e, konular var. Yasa olmasına rağmen Mark Shagal'ın güzel resimlerini göreceğiz. <gülüyor> belki e, bir han keskinden bahsedeceğiz, değil mi? Ee, evet, yani sağlıklı yaz evet. <gülüyor> konusuyla evet. ilgili. Evet, yani yazı işlememiş sanatçı neredeyse yok gibi ama tabii bunlar bizim e, değindiklerimiz ya da bizim bu kesitte evet. değindiklerimiz. Biraz belki bu konuya dikkat çekmeyi amaçladığımız için söz ettiklerimiz yoksa. ...yaz hayatın dolayısıyla da... ...sanatın konusu evet, ister istemezsin. Sen başta istemez. dedin ya zaten yani her gün bir gün kaybediyoruz. Evet. Oh, of buyurun bakalım... Buradan evet. ...bir yaz evet. dememiz falan. Evet. <gülüyor> ben onu yaşıyorum şu an. Ee, evet <gülüyor> doğru. Bir programımızın daha sonuna geliyoruz çünkü. Ee, evet bitirirken... E, ...sanatçıların... ...yasını konuşmaya gelecek haftada... ...devam edeceğimizi... ...söyleyelim. Ee, evet... ...kapatalım mı? Kapatalım, şeyle kapatalım... ...şarkıyla çıkalım... ...Wish You Were Here' ile kapatalım evet. Pink Floyd'dan... ...Pink Floyd... ...Sid Barrett'la... ...başladığı... ...hayatına onun ayrılmasıyla... ...devam ediyor... ...o çerçevede de işte... ...Wish You Were Here' yapıyor albüm olarak... İlle ...1975 ölüm değil, kayıp demiştik evet. değil mi... ...gruptan çıkıp gitmesi evet. yani nasıl yaşanıyor... ...sal problemle ayrılıyor Sid Barrett... Hatta Shine On New Crazy Diamond'ı da onun için yapıyorlar. Evet. Birinci, üç, beşinci harflerinin... ...kelimelerin baş harfleri Sid hmm. oradan. Evet. Hatta şey e, we, we, we, Shine On New Crazy Diamond'ı... E, ...galiba kaydederlerken Sid Barrett geliyor stüdyoya ve... ...saçlarını kazıtmış olarak The da var. Pink'in durumu gibi evet. mi? Kaşını evet. kazıtmış. Mış evet. olarak geliyor ve ben çalacağım burayı diyor. Sonra ona... ...çaldırmıyorlar ama işte... ...bak senin için Were Here yapmıştık diyorlar... <gülüyor> ...dinliyor ve beğenmiyor aslında... Ee, ...sonra da evet... ...çok meşakkatli bir hayat hikayesi var... ...Pankreas kanserinden... Ee, ...Ölüyor Sid Barrett... Evet, ...diabeti falan da ee, var... Zor, ...zor bir son zamanları olmuştu... ...sağlık olarak... Evet. ...ama çok güzel bir şarkıdır... Ee, ...Karamsar da gelmiyor bana... ...evet... 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz programının sonuna geldik bugün. Ben Timuçin Alp. Ben Şenolay'la. Sizlere Pink Floyd'dan Wish You Were Here'la veda ediyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Derek, this star nonsense. Yes, yes. No, No, is it isn't. I'm sure of it. Bye. You think you can tell Heaven from hell Blue skies from pain Can you tell a green field